Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı hazırlığımızı bir gün önceden yaptık. 10 Aralık için hazırlanmış bir program. Aynur Hanım, hem konuğumuz Erkan Duymaz hocamızı hem de programın gelişim. Ve e, aşamalarını bize önce özetleyecek ve programı e, tamamlamaya çalışacağız. Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Ee, yarın 10 Aralık 2020 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin 1948'de ilan edilmesinin üzerinden tam 72 yıl geçmiş olacak yarın itibariyle. Bu nedenle e, konuğumuzun insan hakları konusundaki uzmanlığı ile bilinen bir akademisyen olmasını diledik. Ve... E, konunun uzmanlarından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde de çalışmış hocamız Sayın Erkan Duymaz'ı programımıza davet ettik. Bizi kırmadılar sağ olsunlar. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Aynan Hanım. Tekrar hoş geldiniz Erkan ee, Hocam. Teşekkür, teşekkür ediyorum Bahri Bey. Davetiniz e, için çok teşekkür ederim. Sizler gibi iki değerli hukukçunun karşısında bulunduğum için, konu olduk, olduğum için de son derece mutlu ve heyecanlı olduğumu bildirmek isterim. Buyurun Aynan Hanım. Çok, çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, Tekrar e, hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Selesal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştığınızı biliyorum. Hem yüksek lisansınızı hem doktoranızı Fransa'da hocam gerçekleştirmişsiniz. 2015-2017 arasında İnsan Hakları Mahkemesi'nde asistan hukukçuluk yapmışsınız. Ve hala sizi tanıtan web sitesine baktığımda insan hakları ve güncel tartışmalar konusunda yüksek lisans dersi. E, verdiğinizi öğrendim. Dolayısıyla tam haftanın e, konusuna e, uygun bir sohbet yapabileceğimiz e, en önde gelen kişilerden birisiniz. Şimdi e, programımızın akışında e, zamanımızın el verdiğince ben yani öncelikle dünyada insan haklarının durumu nedir? Ardından Avrupa'da, Avrupa Komisyonu'nun durumu nedir ve en son olarak da Türkiye'de durum nedir diye size sormak isterim. Öncelikle Sayın Hocam, dünyanın insan hakları karnesi ne durumda? E, Bildirgenin birinci maddesinde yazdığı gibi bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğabiliyorlar mı? Ya da teorik olarak böyle mümkünse de acaba fiilen e, kendilerine tanınan bu hakları güvenceli bir şekilde kullanabiliyorlar mı? E, yoksa Birleşmiş Milletler e, bu hakları korumakta artık eskisi gibi... Etkili bir işleve sahip değil mi? Ne dersiniz hocam? Teşekkür ediyorum Aydın Hanım, girişiniz için. Şimdi Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesinin birinci maddesi çok güzel. Bana Jean-Jacques Rousseau'nun şu sözünü hatırlatıyor. İnsanlar özgür olarak, olarak doğarlar ama her yerde zincire vurulmuş şekilde yaşarlar. Ee, i̇nsan hakları evrensel beyannamesi dönemi için çok e, güzel bir metin. Tabii çok e, detaylı bir şekilde anlatmaya gerek yok mu? ama büyük bir uzlaşının ürünü ve o döneme kadar insan hakları alanındaki mücadeleler sonucu ortaya çıkan birikimi güzel bir şekilde e, özetliyor. E, ne var ki bugüne geldiğimizde, hani aradan geçen 72 yıllık süre içerisinde bu bildirgede yer alan 30 madde hükümlerinin gerçek anlamda günümüzde uygulandığını veya burada tanınan hak ve özgürlüklerin güvence hattına alındığını söylemek tabii ki mümkün değil. İnsan hakları günümüzde ne dünyada ne Avrupa'da ne de Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Bu konuda herhangi bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebepleri tabii ki çok. Biz hukukçu olarak daha çok mahkeme kararları, işte sözleşmeler üzerinde vesaire duruyoruz. Ancak insan hakları sorunlarının kaynağı büyük oranda bunların dışında hukuk dünyasının dışında aramak gerekiyor. Biraz e, meseleye tabi imzasar açıdan yaklaşanlar şunu söyleyebilirler: İkinci Dünya Savaşı'ndaki e, ne kıyasla günümüzde tabi çok e, gerçek anlamda bir totaliter devletler sistemi söz konusu değil veya o dönemdeki gibi e, nükleer silahlarla e, gerçekleşen savaşlar olmuyor. Bunlar doğru. Hani Bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. Eskiden işkence ve kötü muamele çok daha yaygındı. Bugün günümüzde büyük oranda yasaklanmış durumda veya ayrımcılık yasağı, ırkçılık yasağına karşı çok ciddi bir kamuoyu oluşmuş durumda dünyada. Ama biz hedefimizi eğer 72 yıl önce insan hakları evrensel bildirgesiyle, o 30 maddeyle koyduysak ona göre bir değerlendirme yapmalıyız ve geldiğimiz... E, aşamada işte ne savaşların son bulduğunu, ne insanlar arasındaki bu eşitsizliğin, ekonomik eşitsizliğin ortadan kalktığını, ne daha iyi yönetimlerin, özgürlükçü ve insan haklarına saygılı yönetimlerin iç başına geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle genel bir iki cümleyle ifade edecek olursak hala o insan hakları evrensel bildirgesindeki idealden çok uzakta olduğumuzu söyleyebilirim. Peki e, hocam e, Avrupa'daki durum ne? E, sizin bir makalenizi okudum programdan önce. Avrupa Konseyi e, e, Anayasal Birikim Işığı'nda e, 2017 Anayasa Değişikliklerini incelemişsiniz bu makalenizde. Vallahi. Orada da belirttiğiniz gibi e, Avrupa'nın bir hukuk düzeni var ve bu düzen Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Hukukunun ortaklaş, ortaklaştığı bir alan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki asgari gereklilikleri gösteriyor. Ee, ama Avrupa Konseyi'nin bir taraftan da e, sınırları giderek genişledi. Üye sayısı çoğaldı. Şu an 47 üyesi var ve farklı hukuki düzen ve e, sosyal Ekonomik e, seviyede olan e, topluluk e, oldu. Avrupa üyesi değil bunların e, büyük bir kısmı. E, Türkiye'de henüz e, Avrupa Birliği e, üyesi değil. Bu durumda Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği'nin standartlarını karşılayabiliyor mu ülkelerin durumu? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aynı zamanda 47 ülke açısından topluluk değerlendirme yapmak tabii ki mümkün değil. Sizin de belirttiğiniz gibi hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı bu her iki kurumun da varoluş sebebi. Varoluş sebebi ve bugün hala birçok düzenlemeye, işte sözleşmeye veya alınan kararlara rehberlik eden ilkeler bunlar. Ancak Avrupa Konseyi üzerinde bakacak olursak, hani Avrupa Birliği çok daha dar bir çerçevede, Avrupa Konseyi çerçevesinde bakacak olursak meseleye, bir kere konsey içerisinde birbirinden çok farklı insan hakları standartlarına sahip ülkeler olduğunu görüyoruz. Bunlar hem istatistikler bize söylüyor hem okuduğumuz kararlar söylüyor. Ee, sadece şöyle küçük bir örnek vereyim. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde örneğin 60 bine yakın derbe, derdest başvuru var. Ve bu başvuruların yarısından fazlası sadece 3 evet. Devletten giden başvurular. Bunlar sırasıyla Rusya, Türkiye ve Ukrayna. Yani bu üç devlet tek başına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mevcut iş yükünün yarısından fazlasını oluşturuyor. Bundan sonra işte Romanya var, daha aşağılarda İtalya var, Azerbaycan var, Bosna Hersek var vesaire. Yani ilk onu dışarıda bıraktığımız zaman geri kalan 37 ülke sadece bu iş yükünün %13'ünü oluşturuyor. Bu istatistikler bile aslında bize çok farklı standartların söz konusu olduğunu söylüyor Avrupa Konseyi'nde. Özellikle son yıllardaki iştahı da bize bunu gösteriyor ki bu az önce saydığım ülkelerde yani Doğu Avrupa ülkeleri ve Avrupa'nın doğusunda kalan ülkelerde gerçek anlamda bir insan hakları kültürü henüz yerleşmemiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki güvenceler iç hukuka aktarılmamış, mahkemeler tarafından uygulanmıyor ve belirli alanlarda sürekli birbirinin devam niteliğinde ihlaller meydana geliyor. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının etkisi, bağlayıcılığı icrası konusunda da bu devletlerde çok ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Örneğin Rusya Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla bağlı olmadığını söyleyerek büyük bir kriz yaratmıştı. Sonra Ukrayna bunu yapmadı belki ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yerine getiremediğini, ekonomik sebeplerden dolayı yerine getiremediğini söyledi ve on binlerce başvuru birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde. E, Türkiye'deki durumu az çok Biliyoruz. Ona da daha sonra detaylı bir şekilde değineceğimiz için sadece şunu söyleyebiliriz. İlk dönemde evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları belirli bir etkiye sahip olduğu özellikle anayasa mahkemesinin bireysel başvuru yolunun devreye girmesiyle birlikte yani anayasa mahkemesi aracılığıyla ancak son yıllarda özellikle bazı kamuoyu tarafından yakından takip edilen ve politik davalar diyeceğimiz davalarda gördük ki anayasa mahkemesinin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adını uygulama konusundaki kapasitesinin bir sınırı var. Dolayısıyla özetleyecek olursak Avrupa Konseyi'ni bu şekilde ikiye ayırabiliriz. İşlerinde tabii Fransa, Almanya, Danimarka, İngiltere vesaire bazı ülkeler konusunda çok ciddi bir değişiklik olmadığını, bunların hala o konseyin temel asgari gerekliliklerine uygun bir şekilde devam ettiklerini söyleyebiliriz. Tabii ki hiçbir zaman hiçbir ülkede her şey mükemmel değildir ama genel olarak böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bunun yanında... Az önce saydım Rusya, Ukrayna, Türkiye, Romanya, Azerbaycan gibi ülkeler değilse çok farklı bir insan hakları anlayışının günümüzde yürürlükte olduğunu. Bunun aslında sözleşme ile ve Avrupa Konseyi'nin var sebebiyle bağdaşmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Biraz sonra bazı örneklere belki değiniriz. Burada göreceğiz ki hukuk devleti ilkesi işlemiyor, çalışmıyor hukukun üstünlüğü diye bir şey kağıt üzerinde yazılı bir ilke haline gelmiş en temel hak ve özgürlükler yeterli derecede güvence altına alınmıyor. keyfiliği varan uygulamalar yaygınlaşmış durumda. Yani bu koşullarda Avrupa Konseyi'nin temel prensiplerine saygı gösterildiğini veya asgari gereklilerinin yerine getirildiğini söyleyemeyiz. Ee, Avrupa Konseyi buna karşı ne yapıyor? Avrupa Konseyi buna karşı elinde çok fazla silahı yok. Açıkçası e, yaptırımı uygulamak veya sürekli uyarlarda bulunmak, en son kertede üyelikten çıkarmak e, şeklinde e, olabilir bu tür yaptırımlar ama... Sanırım konseyde şunu göze almak istemiyor. Hani Türkiye'yi düşünürsek örneğin 80 milyon nüfusluk bir ülkeyi yine de konsey kapsamından çıkararak kendi kaderine terk etmek istemiyor. Veya Rusya açısından düşünürsek çok daha büyük bir insan toplumundan bahsediyoruz. Dolayısıyla konseyinde bu tür sorunları var. Hani bunları idare etmeye çalışıyor ama bir uluslararası, hükümetler arası örgüt olarak... Yapabilecekleri son derece sınırlı tabii ki. Her şey dönüp dolaşıp iç hukuktaki yönetimlere, siyasetin e, akışına bağlı olarak belirleniyor. Peki hocam, Türkiye'ye gelirsek bizim halimiz nicedir diye sormak istiyorum. Tabii 1954'e kadar geriye gitmeye gerek yok ama 99'da Helsinki Zirvesi ile başlayan bir süreç var. Avrupa Birliği'ne aday ülke ilan edilmemiz. Kopenhag kriterleri var. Ardından da gelen anayasa değişiklikleri var. Ama... E, bu anayasa değişikliklerinin olumlu etkisi de oldu tabii ki. Türkiye 2004 yılında e, parlamenter meclisi tarafından denetim sürecinden çıkarılmıştı. E, sonrasında yaşanan süreci bir genel olarak değerlendirmenizi sizden istirham edeceğim. Çünkü 2017 itibariyle yeniden denetim altına alındık. Arada bir OHAL darbe girişimi e, e, ve diğer Başka hukuka aykırılıklar o halin getirdiği sıkıntılar oldu. İster 99'dan itibaren, ister 2001'den itibaren ele almak isterseniz, neleri söylemek istersiniz Türkiye'nin insan hakları tarihi bakımdan? Bu bahsettiğimiz gelişmeler tabii aslında Türkiye'nin gerçek anlamda yakın tarihi yani 2001, 2007, 2010 dediğimiz yılların üzerinden çok fazla süre geçmedi. 2000 yani bir milat alacaksak bence 2001'i alabiliriz çünkü 2001 yılında Anayasada çok önemli değişiklikler yapıldı ve bu değişikliklerin temel hedefi, temel hak ve özgürlüklerin daha iyi bir şekilde korunması, daha sıkı bir şekilde güvence altına alınması idi ve yapılan değişiklikler de gerçekten samimiydi, bu yöndeydi. Yani arkasında başka bir amaç, niyeti yoktu ve göstermelik değişiklikler değildi. E, tabii şunu da hatırda tutmak gerekiyor, bu değişiklikler üçlü koalisyon döneminde, Yapıldı. Hani bugün günümüzde artık koalisyonlara herkes çok kötülüyor. Koalisyon altında yönetilmek çok kötü bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Ancak Türkiye belki tarihindeki en büyük atı, insan hakları alanındaki ata koalisyon döneminde yaptı. Daha sonra ölüm cezası ceza kanunundan ve anayasadan çıkarıldı. Bunlar hep Avrupa Birliği'ne üyelik e, sürecinin e, meyveleriydi. Eee Tabii ki bu ıı, süreç aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin kararlarına da uyum veya uyumlu bir iç hukuka sahip olma, uyumlu kararlar verme sürecini de beraberine getirdi. En azından böyle bir e, beklenti yarattı hukukçularda, hukuk camiasında. Ancak gerçekte bu tam manasıyla hayatta geçirilemedi Birbirinden izole kararları, vakaları tabii ki dile getirebiliriz ama genel olarak Türk Yargı Sistemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o 90'lı yıllarda oluşturmuş olduğu içtahadı benimseyemedi, bunu iç hukuka aktaramadı. Bunda cizde... Hocam? Bu ulusal yargıçların e, direnmesinin e, nedenleri neler? Çünkü örneğin ben 84 mezunuyum. Bize hı hı. kamu hukukunda insan hakları sözleşmesi, arpa sözleşmesi özel olarak okutulmadı. Hı hı. Ama e, yeni e, bir üniversite var. Yeni açılan hukuk fakültelerinde insan hakları konusu daha geniş e, bir zamanda daha ayrıntılı bir müfredatla öğretiliyor. Yani yeni kuşak hukukçular aslında insan hakları Avrupa Sözleşmesi nedir, mahkemesi nedir, iştahatlarıyla hangi ilkeler, hangi standartlar belirlenmektedir. Bizim kuşağımıza oranla kendimi meselesi alarak söylüyorum. Daha bilinçli. Buna rağmen siyasi irade de ortadayken Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde bir e, mutabakat ve Temel adımlar atılmışken bu e, ulusal yargıçların direnmesini e, neye bağlıyorsunuz? Bu bilgisizlik mi yoksa başka bir şey mi nedir sizce? E, Aynen öyle ben kesinlikle bilgisizlik olduğunu düşünmüyorum. Yani söylediğiniz şekilde insan hakları eğitimi hukuk fakültelerinde artık çok daha yaygın bir şekilde yoktur. 2000'li yıllarda da bu böyleydi. Bu alanda korkunç bir işteat birikimi var. Her alanda makaleler, kitaplar var, eğitimler, hakimler, savcılar eğitim, eğitiminde bunlar adaylara aktarılıyor. Aktarılması dahi meslek aşamasında bunları aktarmak çok zor değil. hani burada herhangi bu alanda çalışan bir kişiden rica etsek bize 5-10 dakikada e, Avrupa İnsan hakları mahkemesinin örneğin ifade özgürlüğü ile ilgili işteatının özünü aktarabilir Veya toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin iştahı adını 5-10 dakika içerisinde çerçeveliye bilir. Bunlar çok zor şeyler değil. Yani hukuki bakımdan çok karışık meseleler de değil. Bunları anlamakta, öğrenmekte herhangi bir sıkıntı olduğunu ve o dönem böyle bir şey yaşandığını düşünmüyorum. Burada tabii ki asıl mesele bilip de uygulamama sorunu. Yani Bu çok değişik sebepleri olabilir. Bir kere bizim genellikle... Hakim-savcı profilimize bakmak gerekiyor. Acaba biz hakim-savcı profilimizi gerçekten çoğulcu bir şekilde veya bu bahsettiğimiz eğitimi alan her aday içerisinden eşit koşullarda mı yapıyoruz yoksa biz sadece genel olarak baktığımızda toplumun belirli bir kesmini veya belirli bir düşünce yapısını yansıtan kişilerden mi oluşturuyoruz biz yargı dediğimiz kurumu? Onun dışında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı acaba sağlanmış mıydı gerçek manada? İnsanlar karar verirken önündeki kanunlara veya mahkeme kararlarına mı bakıyorlardı yoksa başka korkuları kaygıları mı vardı ve siyasi irade gerçekten bu rüzgarı arkasına alıp gitti mi bir süre yani bunu gerçekten samimi bir şekilde destekledi mi? Şimdi ben az önce 2001 yılında bu girişimlerin çok samimi bir şekilde yapıldığını söylemiştim çünkü Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi vardı ama bu hedeften yıllar geçtikçe uzaklaşıldı Avrupa Birliği'nin heyecanı hem Avrupa'da hem ülkemizde söndü ve netice olarak Siyasi iktidar e, ilk aşamada çok desteklediği bu reformları e, arkasında çok durmadı. Bu da tabi ya, yargıya yansıması her zaman için zaman alan şeyler bunlar ve bu süre içerisinde yargıya yansıyamadı. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda yer alan birçok e, hüküm, birçok suç e, yine bu dönemlerde de bol miktarda kullanıldı ve e, o yargıçların kafasındaki işte devletin kutsallığına, devletin dokunulmazlığına, devletin resmi ideolojisinin sorgulanlamamasına ilişkin e, tabular maalesef yıkılamadı. Belki bunun için yeterli süre geçmedi. Belki bir 10 yıl daha bu şekilde devam etseydi Farklı sonuçlara ulaşacaktık. Ama gelin görün ki zaten e, siyasi iktidarın da ülkedeki gelişmelerin de bunu desteklemediğini görüyoruz. 2010 yılından sonra farklı bir mecraya girdik. Buradan Şimdi... devam etmemi ister misiniz? Ben ee... burada bir, bir şey söyleyebilir miyim hocam? Peki, buyurun, buyurun. Şimdi ee, zaten dediniz ki yani bunun birçok sebepleri olabilir yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davaların çoğunluğunun işte Rusya, e, Ukrayna, Türkiye, e, Azerbaycan, Romanya. Şimdi zaten yani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin veya demecinin e, açıklandığı 1948... Ve hemen öncesinde 1945 Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna baktığımızda iki kanlı savaşın arkasından üstelik de 1789'a göre demokrasi diyebileceğimiz halkın oylarıyla iktidara gelmiş çoğunluğun iktidarlarının meydana getirdiği bir kanlı savaş, iki birinci dünya ve İkinci dünya savaşları. Ve arkasından işte savaşlar bitince 1945'te Birleşmiş Milletler, 1948 İnsan Hakları Evrensel Demeci Beyannamesi, hatta 1950'de Roma ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ardından da bunun denetim mekanizması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuş. Ben burada şöyle diyorum hani burada kültür meselesi olduğunu söylediniz. Çok doğru bir saptama bu. Aslında... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davası olan ülkelerin çoğu bu kanlı savaşların, Birinci Dünya ve İkinci Dünya Kanlı Savaşlarının acısını en çok yaşamış ülkeler olduğu için barış, özgürlük, adalet, insan hakları veya azınlıkta olanların haklarının güvencelenmesi gereken bir sistemin kurulma ihtiyacını bunlar e, biliyorlar. Tabii ki Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'nı, çok acı bir şekilde yaşadı ama yani Perestroika ve Glasnost döneminden sonra yeni bir sisteme geçiliş bu sistemin getirdiği bir takım sağancılar nedeniyle Rusya'nın da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava şampiyonu olmasını anlayabiliriz. Ama Azerbaycan, ama e, Türkiye hakikaten 2. Dünya Savaşı'nın o büyük acılarını yaşamamış. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca tabii toplumsal gelişme süreçlerinin de bunda etkili olduğunu düşünüyorum yani şey sonrası 2001'deki olumlu gelişmelerle Ben Türkiye'de de Avrupa şey insan hakları hukuku açısından ciddi bir altyapının hem eğitimsel olaraktan hem de işte anayasa Mahkemesi'nin Bireysel başvurulara bakabilmesiyle ilgili sahip başka olsa bile yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yükünü azaltmak gibi sahip başka olsa bile önemli olduğunu düşünüyorum. Ama biz Aynur Hanım'ın da söylediği gibi ve bizim arkamızdaki birçok e, hukukçu insan hakları hukuku ve bununla ilgili önemi okumadı üniversitelerde. Ben burada yargıçların, savcıların ve hatta avukatların bu e, hukuki disiplin konusunda yeterli bilgilerinin olmamasının da e, Türkiye'deki e, insan hakları e, uygulamasını, yargısal uygulamayı daha e, sindiremediklerini düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz bu konuda. Şimdi ilk e, söylediklerinizle ilgili Sayın veren kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz... İkinci Dünya Savaşı'nın acılarını asıl yaşamış olan toplumlar daha çok Batı Avrupa toplumları veya Orta Avrupa toplumları diyebiliriz. Şimdi benim kafamda hep şöyle bir imaj var zaten. Bir Avrupalı kendisini nasıl tanımlıyor? Yani düşünsel olarak neye dayandırıyor? Hangi aşamalardan geçmiş ve onun... Şu anki dünyaya bakışını, kişiliğini oluşturan temel e, tarihsel dönüm noktaları neler? Bunlar tabii ki e, aydınlanma çağıyla başlıyor diyebiliriz. İşte e, Fransız İhtilalinin yarattığı cumhuriyetçi akım diyebiliriz. Daha sonra ikinci dünya savaşında yaşanılan acılar, felaketler ve bunlara karşı kişilerde oluşan tepkiler veya siyasetin buna verdiği tepki. Ve son olarak belki 68 öğrenci olaylarından da bahsedebiliriz. Yani ortalama bir Avrupalı bu... Bu tarihsel olgular beslediği için e, bu Bir kişi, de İngiltere'deki, İngiltere'deki evet. işte bu kamunlar ve şeyler e, insan hakları veya demokratik e, sürecin gelişmesini hukuk sürecinin gelişmesini getiren e, süreçler diye de ekleyebilir miyiz bilmiyorum. Tabii, tabii, tabii, tabii ki ekleyebilir. Sen mümkün olduğun kadar özetlemeye çalıştım. Bu tarihsel arka planda düşündüğümüz zaman bir bireyi Özgürlüğü, özgürlüğe bakışı, hak ve özgürlüklere bakışı, işte devlete bakışı, birey olarak kendisini nasıl tasavvur ettiği bizim toplumlarımıza göre çok farklılaşıyor tabii ki. Biz bırakın İkinci Dünya Savaşı'nı, işte aydınlanma dönemini, 68 dönemini de çok farklı yaşayan ülkeler kategorisindeyiz. Hani bu Avrupa'daki ve Amerika'daki o özgürleşme ortamını nispeten daha farklı bir şekilde geçirdik Türkiye'de. Dolayısıyla... Birinci olarak evet bizim hak ve özgürlükler insan haklarına bakışımız zaten bir Avrupalı gibi değil tarihsel olarak. İkinci olarak da biz güçlü reformlar yapacak kurumlara hiçbir zaman sahip olamadık belki de bunu da düşünmek lazım. şimdi Bugün tekrar bir reform tartışması var belki ona da değinebiliriz ama işte bu reformların inandırıcı olabilmesi için yani veya kalıcı sonuçlar verebilmesi için bizim bir demokratik e, kültüre sahip olmamız gerekiyor, demokratik kurumlara sahip olmamız gerekiyor, demokrasiyi isteyen, talep eden bireylere sahip olmamız gerekiyor. Bunlar olmaksızın e, evet biz Avrupa Birliği müfredatını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını alalım, fakültelerde öğretelim, açıklayalım. Bunlar uygulansın demekle o olmuyor. Hani bu gerçekçi bir bakış açısı değil. E, ama şunu da hemen eklemek isterim, bu bizim kaderimizde değil. Biz aydınlanma dönemi yaşamadık. İkinci Dünya Savaşı'nın acılarını yaşamadık. Bu yüzden hiçbir zaman insan haklarına saygılı bir yönetim altında yaşayamayız diye düşünmemek lazım. Her ülkenin, her toplumun kendi hak mücadelesi vardır. Kendi dinamikleri içerisinde. Bu iki şeyi birbirinden ayrı tutmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi 2010 anayasa değişikliklerinde kalmıştık. Bazı şeyler üst üste gelmiş. Yani aslında çekişme demek daha terbiyeli ama ben tepişme diyorum darbe girişmine kadar ...vardığını izlediğimiz için. Yani bu örneğin 2012 yılında az önce size söylediğiniz Sayın Hocam Anayasa Mahkemesi kurulmuş. Ulusal bir süzgeç olarak ve insan hakları mahkemesi içtihatlarının uygulanma alanını genişletebilmek için belki öğretici bir süreçte oldu aynı zamanda. 2012'nin sonunda başlamış kararlarını vermeye mahkeme ama ee, aynı zamanda onu hemen izleyen bir sonraki yıl içinde de e, gezi olayları patladı. E, 17-25 Aralık e, krizi yaşandı. Ardından 7 Haziran seçimleri e, yaşandı. Masa devrildi, e, barış süreci e, sona erdi. Tekrar çatışma ortamına döndük ve bu darbe girişimine kadar devam etti. E, i̇lan edilen bir olağanüstü hal var. Sonra bir KHK'larla yönetilme dönemine girdik. E, meclis görevini yapmadı, e, gerekli kararları vermedi ve Anayasa Mahkemesi de olağanüstü hal kararnamelerini denetlemeyle ilgili iştahından Geriye döndü. E, meclis etkisizleşti, e, işlevsizleşti ve e, olağanüstü hal içinde yapılan e, bir e, referandum var ve e, hükümet sistemi mi desek siz e, aynı zamanda siyasal bilgiler kocası da olarak hem siyasi tarihi ve siyasi nitelemeleri de yapacak en yetkin kişilerden biri olarak olağanüstü hal içinde hükümet modeli değişebilir mi, anayasa değişikliği yapılabilir mi? Bunların hepsini olağanüstü hal komisyonu kuruldu, Venedik Komisyonu'nun raporları geldi, tekrar denetim altına alındık, olağanüstü hal bitti ama... Bazı suçlar bakımından yine o istisnai normların e, yürürlükte olduğunu görüyoruz. Az önce siz de söylediniz, ışık kırık kararı var, imret kararı var, parmak kararı, ondan önce Taner Akçam kararı, kanunilik ilkesiyle ilgili ceza hukukunun arasalaştırılması ve Özgürlükler aleyhine geniş, geniş yorumlanmasıyla ilgili yaşanan pek çok haksızlık var. Bu süreç içinde bir çekişme, tepişme var. Buna bağlı olarak da bir taraftan Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatları ve Avrupa Konseyi'ne uygun bir kamu düzeni, kamu hukuku, kamu düzeni kurmaya çalışılırken bir taraftan da güçler arasındaki bir çekişmeden dolayı bir uygulanamama e, durumu, parçalanma durumu var. Çok uzattım sorumu ama. Bu süreci nasıl değerlendirdiğinizi çok merak ediyorum Sayın Hocam. Şimdi Ayna çok hızlı ve güzel bir şekilde özetlediniz. O kadar çok şey yaşanmış ki bu son 10 yıl içerisinde gerçekten de. Şimdi bizim burada tabii dikkat etmemiz gereken veya dikkat çekmek istediğim mesele şu biz 2010 yılına kadar hatta 2010 değişikliklerini de buna dahil edebilirsiniz. Ee, Avrupa Konseyi'nin desteğini aldı Türkiye birçok alanda. 2010 değişikliklerini her ülkede e, karşı çıkan çok kişi vardı ama Avrupa Konseyi bunu uzaktan denetleyip, inceleyip bunu gayet e, batılı, liberal demokrasilere uygun değişiklikler olarak gördü. Sonrasını hep birlikte biliyoruz zaten. Gezi olaylarına bizi götüren hadiseler diyeyim veya siyasal gelişmeler ve bundan sonrası bizim tamamen Avrupa Konseyi'nden veya o Avrupa değerlerinden ...kopuşumuzun yaşandığı bir süreç günümüze kadar yoğunlaşarak devam etti. Bunlar içerisinde evet olağanüstü hal ilanı, olağanüstü hal süresince e, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetim dışında bırakılması... ...bunların amacı dışında kullanılması, e, daha açık bir şekilde söyleyelim muhalefeti bastırmak için kullanılması... ...veya e, hükümetle aynı görüşte olmayan kişilerin ihraç edilmesi maksadıyla kullanılması, anayasa mahkemesinin burada denetimini sınırlı tutması hal komisyonu vesaire bu şekilde biz tamamen e, o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahından hem çok uzaklaştık hem de kendi işimizde tamamen e, hukukun üstün ülkesini bir kenara bırakıp e, kendimizi siyasi iktidarın yürütmenin insafına bırakmış olduk açıkçası. Şimdi bu süreci e, günümüze kadar getirirsek tabii ilk başta dediğim gibi Avrupa Konseyi tarafından desteklenen bir e, ülke imajı vardı. Yaptığı reformlarla ve yapmak istedikleriyle birlikte daha sonraki süreçte biz Avrupa Konseyi'nin arka arkaya Türkiye aleyhine tabii e, çok ciddi raporlar yayınladığını, çok ciddi hak ihlalleri tespit ettiğini ve Türkiye'deki demokratikleşmenin e, geriye gittiği yönünde birçok rapor hazırlandı. Bu da Venedik Komisyonu'nun hiç yapmadığı kadar hiç e, rapor yayınladı Türkiye aleyhine. Bunların içerisinde tabi sokağa çıkma yasakları da vardı, yeni hükümet sistemi de vardı, medya ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar vardı, o hal süreciyle ilgili, kaygalarla ilgili, dünya kadar kararlar çıktı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de biraz geç devreye girdi hadiyle başvurular oraya gidene kadar ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de son dönemde vermiş olduğu özellikle sözleşmenin 18. maddesi kapsamında verdiği ihlal kararlarıyla gerçekten bu Türkiye'deki e, demokrasiden uzaklaşma eğiliminin bir adını koydu. Hani bunun mahkeme tarafından tespit edilmesi bir hukukçular için önemli. Çünkü herkes bunu biliyor, söylüyor. İşte demokrasiden uzaklaşıyoruz. İnsan hakları e, savunucuları üzerinde e, veya muhalefet üzerinde ciddi baskılar var. Bunu çok kişi dile getiriyor ama bunu bir uluslararası mahkemenin söylemesi e, önemli. Bunun adını da koymuş oluyor ve Türkiye'nin ait olduğu sınıfı da maalesef işte belirlemiş oluyor. Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, e, belki Gürcistan, Moldova bunlara dahil edebilir vesaire. Bu devletler, e, sözleşmenin kendilerine tanıdığı kısıtlama yetkisini kötüye kullanan devletler, bunu istismar eden devletler, gizli bir amaç çerçevesinde e, bu amaçta çok çoğu kez politik amaç. işte muhalefetleri, gazetecileri, insan hakları bastırmak amacıyla Kullandığını söylüyor mahkeme. Bu çok açık. Zaten son dönemdeki akademik çalışmalara da baktığımız zaman hiç güzel konular üzerinde çalışıldığını görmüyoruz. Hep total, otoriterleşme eğilimleri üzerine. İşte melez rejimler, yarı otoriter rejimler, seçimli otoriter rejimler vesaire Veya popülist anayasacılık, suistimalci anayasacılık, hak ve özgürlükleri sıralamanın kötüye kullanılması gibi bu olan biteni yansıttığını da e, görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye çok hızlı bir şekilde bir 10 yıllık süreç içerisinde e, bu noktalara kadar geldi maalesef. Şimdi Sizin e, az önce sözünü ettiğim makalenizde yaptığınız e, çok önemli bir değerlendirme var. Az önce de zaten bunları e, açıkladınız. Avrupa Konseyi ile ilişkilerin belki de diyorsunuz hiç olmadığı kadar bozulduğu Arpa Hukuku'nun büyük ölçüde reddedildiği ve bu kurumun öncülüğünde elde edilen kazanımların belirsiz bir süreline terk edildiği bir süreç. Bu süreç daha ne kadar devam edecek? Pek çok nedeni var bu sürecin ama ne olacak? Çünkü bakıyorsunuz bir Aynur daha... Aynur Hanım, Efendim? Derseniz bu soruyu sordunuz. Ee, yani bir hocam da e, bu şeyi çok güzel özetledi sizin bu sorunuzdan evvel. İsterseniz bir müzik arası verelim ve ondan sonra bu sorunuzun cevabını hocamızdan ayrıntılı dinleyelim ister misiniz? İsterim isterim çünkü hem dünya hem Avrupa nereye gidiyor derken Türkiye'deki bu süreç e, nereye bağlanacak? Çünkü Avrupa Birliği'ne e, uyum irademiz tamdır diye yanıt ver açıklama yapılıyor bir taraftan, bir taraftan da hocamızın dediği gibi yargı reformuna karşı e, hiç reformla uyumlu olmayan somut uygulamaları görüyoruz inandırıcılığı nedir? Bir siyaset bilimci olarak aynı zamanda hukukçuluğunun dışında hocamız ne der? Doğrusu çok merak ediyorum. Peki o zaman bir ara evet. Ara ben. evet biz de bu bu kadar kara tablonun arkasından John Lennon'dan e, bir iyiye yönelik hayal kuralım. 95.0 açık radyoda 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyelerinden Erkan Duymaz hocamızla bugün dünyanın, Avrupa'nın, Türkiye'nin insan hakları karnesi ve geleceğe nasıl bakacağımıza ilişkin konuşuyoruz. Evet Aynur Hanım siz sorunuzu bir daha hocamıza... emin sormuştum e, hocam o sözünü ettiğimiz makalesinde e, 2017 anayasa değişikliğini kopuş sürecinde mümkün olan bir sistem değişikliği diye tanımlamıştı ve bu o, İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarına yönelik e, Avrupa Konseyi'nin hukukuna yönelik reddedişi de e, artık bir hukuki mekanizma süreçte kalmadı diye değerlendirmişti. Hem bu değerlendirmesini dinleyicilerimizle paylaşmasını, görüşü değişmişse onu bizlere sunmasını istirham edelim Sayın Hocam'dan. Hem de bu arada Cumhuriyet kararı çıktı, Ahmet Şık kararı çıktı, Kavala kararı ve ona karşı yaşanan direnç ve Bakanlar Komitesi'nin işlettiği süreç ve en son az önce programa girerken öğrendik Anayasa Mahkemesi 18 Aralık'taki Kavala kararından 3 gün önce yani 15 Aralık'taki gündeminin ikinci sırasını almış. 8 Aralık'ta ilan ettiği gündemine göre Kavala'nın yeni başvurusunu inceleyecek. Hocamız bu direniş süreci ve mekanizmaların bitmesi ve bu yaşanan karşılıklı itişmeyi nasıl değerlendirir efendim? onu sormak istedim ben. Teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Şimdi o bahsettiğiniz yazıda tabii şunu söylemeye çalıştık ki 2017 yılına kadar demokrasi ve insan hakları bakımından kötü bir süreç geçirdi Türkiye. Daha sonra zaten izleme kararı çıktı Türkiye'ye karşı. Bundan sonra bizim bu yılda çok ciddi bir değişiklik yapıldı. Bir hükümet değişikliği yapıldı. Bunun adını bir türlü koyamıyoruz. Çünkü bu literatürde olmayan bir yönetim şekli, bir hükümet şekli. İşte başkanlık, başkancı sistem, işte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi vesaire ne dersek diyelim. Bu tabii bu ayrı bir tartışma ama bir iki cümleyle özetlemek gerekirse şimdiye kadar denenmemiş ve denenmiş rejimler çerçevesinde ele aldığımız zaman Erkler ayrılığı ilkesini çok zedeleyici yani Erklerin neredeyse tek bir kişinin elinde toplandığı bir sistem bu tabi ki Avrupa demokrasilerinin yabancı olduğu daha çok bizim Latin Amerika'da veya Afrika'nın kim ülkelerinde gördüğümüz başkanlık sistemine, öykülerin başkan sistemlerin rejimlerine benzediği muhakkak. Şimdi o değerlendirmenin arkasında bu vardı tabii. Bu bizim hala hazırda sahip olduğumuz bu sorunlar barındırdığımız bu. Sorunlar Böyle bir sistemle çözüme kavuşturulamaz. Yani bunu öngör, öngörmek için e, çok büyük bilgi sahibi olmaya da gerek yok. Bunu söylemeye çalışmıştım. E, ki maalesef aradan geçen yıllarda e, bunun biraz doğru olduğunu bize gösterdi. Neden derseniz çok uzatmadan hemen son e, söylediğiniz birkaç karar var. Cumhuriyet kararı, Ahmetçik kararı, Kavala kararı, Selahattin Demirtaş kararı gibi kararlar. İlk kez Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi Türkiye'nin 18. madde ihlal ettiğini söyledi. Bundan önce bizim 90'lı yıllardaki birçok davamız vardı. 90'lı yıllarda birçok önemli maddeden ihlal kararları çıkmıştı ama hiçbir zaman bu aşamaya gelinmemişti. Mahkeme burada şunu söyledi, Türkiye'deki yargı sistemi siyasallaşmıştır. Bu yani çok çok önemli bir tespit. Tabii ki bütün yargı mensupları, bütün mahkemeleri tek tek tam altına bırakmak için söylemiyoruz bunu ama genel olarak ve mahkemenin önüne gelen bu siyasi davalardan çıkardığı sonuç bu. Yargı siyasallaşmış, mahkemeler bağımsızlığını, tarafsızlığını bu davalara içkin olarak yitirmiş. E, toplumdaki e, muhalefet, muhalif sesler, çoğulculuğun parçaları olan e, değişik düşünceler susturuluyor. Baskı altında alınıyor ve bunun... Nihai amacı da iktidarın gücünü pekiştirmesi, iktidarın daha uzun süre iktidarda kalabilmesi ve karşı görüşlerin susturulması. Yani Bir uluslararası mahkemenin bunu tespit ettiği durumda aslında bize çok fazla söyleyecek söz kalmıyor. Bu rejim içerisinde, bu sistem içerisinde gerçekten de hukuki araçlar çok etkisiz kalıyor. Tabi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna burada değinmek gerekiyor. 2012 yılında yürürlüğe girdi. Belirli bir dönem, belirli bir başarı sağladı. Ben hala da Anayasa Mahkemesi'nin çok güzel kararlar verdiğine tanık oluyorum. Hep birlikte görüyoruz, okuyoruz ve birçok ihlal tespitini Avrupa Hakları Mahkemesi'nin yaptığı gibi yapabiliyor. Ancak sorun o da değil. Sorun Avrupa Hakları Mahkemesi gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının da gerçekten ne kadar etkili olduğu sorunu. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi kararlarına direnen ağır ceza mahkemeleri oldu. Ki böyle bir şey bir hukuk devletinde söz konusu dahi olamaz. En son Enis Berberoğlu kararında gördük. Anayasa Mahkemesi bir ağır ceza mahkemesi tarafından işte yetki gaspı yapmakla suçlandı ee, veya yerindelik denetimi gibi e, alakası olmayan bir e, fiille, eylemle suçlandı vesaire itham edildi. Gördüğünüz gibi Anayasa Mahkemesi'nin iştahatları da yerine getiriliyor. Hem öz bakımdan yerine getirilmiyor. Yani mahkemenin ortaya koyduğu iştahatlar uygulanmıyor. Yargı kararlarına, derece mahkemesi kararlarına yansımıyor bir türlü. Hem de spesifik bazı durumlar ve kişiler hakkında verdiği kararlar icra edilmiyor. Yani bu durumda hukuki mekanizmanın etkiliğini tabii ki sorun, sorgulamamız gerekiyor. Ee, Tam evet. burada özür dilerim. Tam evet. burada işte son yargı reformu yapılacak işte siyasette e, ekonomide reform yapılacak e, sürecinin başında Adalet Bakanı özellikle yani Anayasa Mahkemesi kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan yargıçların terfi alamayacaklarını da söyledi. Bundan sonra acaba etkili olacak mı? Bu ben de merak ediyorum. Yani bu ayet Ama... küçük, küçük küçük bir tedbir, hani biz bunu çeşitli vesilelerle daha önce çok dile getirdik. En azından açık bir şekilde Avrupa insan Hakları ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan bunlara aykırı kararlar veren, bile bile bu şekilde davranan kişilerin dosyasında bu bilgi bulunsun. Hani terfilerde atamalarda vesaire bunlar dikkate alınsın. Yani bu tabii ki artık elde hiç çare kalmadı. Mevcut bunu yapalım demek oluyor. Yani bir hukuk devletinde aslında işin bu haldeye gelmemesi gerekiyordu ama böyle bir tedbir pratikte bilemiyorum tabii. Bunu görebiliyorum. Öyleyse hep birlikte daha önce e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasına yönelik çok sayıda projeler yapıldı Türkiye'de. Eğitimler verildi, işte açıklamalar yapıldı ama e, bir yerde tıkanabiliyor. Siyasi irade bunun arkasında... Tamamen durur mu durmaz mı? Bunlar ileriki günlerde cevabını bulacağımız sorular ama şu aşamada benim en azından izlenimim bu. Burada tabii ciddi anlamda bir hukuk krizi hukuk krizi yaşadığımız için değil de daha çok bir ekonomik kriz yaşadığımız için böyle tedbirlerin gündeme gelmesi başından hemen henüz işin başından bu reform çabalarının samimiyetinin üzerine büyük bir gölge düşürüyor. Düşünüyorum. Siz yine o makalenizde yargıyı değerlendirirken zayıflamış hükmeden bağımsızlığı tartışmalı hale gelmiş ve her geçen gün kendi hareket alanını gönüllü olarak dağıtan şekilde değerlendirmişsiniz. Şimdi hı hı. yargı reformu strateji belgesine baktığınızda ya da Adalet Bakanı'nın söylemlerine baktığınızda da Az önce sizin söylediğiniz gibi yargı bağımsızlığı ve yargıç tarafsızlığı üzerine de ayrıca duruluyor. Şimdi hal böyleyken neler olacak hep beraber yaşayarak göreceğiz. Ee, bu konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam söz sizin olsun. Onun dışında ben size programımızın sonunda Anayasa Mahkemesi'nin performansını nasıl gördüğünüzü Hı -hı. <gülüyor> sormak isterim. Üzerinde baskılar da var hepimizin e, izlediği gibi mahkemenin. Bir e, şey ortada, ihlal kararlarındaki dağılım nedir? Neler söylemek istersiniz? Anayasa Mahkemesi bir ulusal geç midir? İnsan Hakları Mahkemesi iştahatların belki... Ee, iç hukukla ilgili ters düşecek şekilde de uygulayabiliyor. Bazen biz uygulamacılar her zaman beğenmiyoruz. Örneğin hükmen tutukluluk diye e, Türkiye iç hukukunda olmayan bir takım şeyler de gündeme gelebiliyor. Bunları belki ileriki zamanlarda sizinle alt başlıklar altında tekrar değerlendiririz. Anayasa Mahkemesi'ne geçmek ister misiniz? Olur, size... olur. özellikle tabii ki Anayasa Mahkemesi'nden söz etmek isterim tabii ki. Ee, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin e, faaliyetini yakından takip ediyoruz tabii ki mesleğimiz gereği. Anayasa Mahkemesi hakkında genel değerlendirme yapmak e, biraz zor çünkü Anayasa Mahkemesi'nin iyi olduğu alanlar var, biraz eksik olduğu alanlar var. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz ki bu bireysel başvuru yolu az önce e, Bahri Bey'in de söylediği gibi tesis edilmesinin asıl amacı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların sayılarını azaltmak ve Türkiye'nin burada aldığı mahkeme sayılarını düşük göstermek. Şimdi bu kanun gerekçesinde de zaten böyle bir ifade vardı. Bu çok iyi bir hareket noktası değil. Ama bunun üzerine çok durmayalım da diyebiliriz. Çünkü gelinen noktada Anayasa Mahkemesi bir insan hakları mahkemesiyle dönüşmüş durumda. Bir insan hakları mahkemesi gibi çalışıyor. Her karar verdiğinde veya her olayı incelediğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki mahkeme sayısını düşünmediğini varsayıyoruz. Ve gerçekten iyi niyetle bu insan hakları sorunlarını ele aldığını kabul ediyoruz tabii ki. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin performansına... Baktığımız zaman uzun bir süre boyunca Avrupa Sanatları Mahkemesi iştahı ile doğrudan çelişen kararı olmadığını görüyoruz. İlk birkaç yıllık performansı bu şekildeydi. Ee, dahası Anayasa Mahkemesi'nin ihlal bulmayıp da Avrupa Sanatları Mahkemesi'nin ihlal bulduğu karar da pek elimizde yoktu. Ama son dönemde bu kararlarda bir artış olduğunu görüyoruz. Bu az önce zikrettiğim kararlar var. Şimdiye kadar bir baktım program öncesi. Acaba ifade özgürlüğü konusunda neler yapmış, ne tür kararlar vermiş, ne kadar karar vermiş. Çünkü ifade özgürlüğü çok önemli bir mesele. Gerçekten bizim demokrasiyle doğrudan ilişki kurduğumuz ilk sırada gelen hak, ifade özgürlüğü hakkı. Bununla ilgili mahkemenin 8 yıl içerisinde 600'den fazla ihlal kararı verdiğini gördüm. Şimdi Avrupa Sanatları Mahkemesi'ne çok daha uzun bir süre faaliyet gösterdi Türkiye aleyhine başvuruları karara bağladı. Sadece 356 ihlal kararı vermişken Anayasa Mahkemesi bu 8 yıllık sürecinde 603 ihlal kararı verdi. Bunlar çok önemli istatistikler. Bunları iyi bence bir yere not etmek gerekiyor. Aynı şekilde kişi... Sayın dinleyicilerimiz şu anda teknik bir sorun yaşadığımız için yayınımıza ara verdik. Birazdan devam edeceğiz.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 Sadece 356 ihlal kararı vermişken Anayasa Mahkemesi 8 yıllık süreçte 603 ihlal kararı verdi. Bunlar çok önemli istatistikler. Bunları iyi bence e, bir yere not etmek gerekiyor. Aynı şekilde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkında ilişkin 221 ihlal kararı vermiş. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkında ilişkin 117 ihlal kararı vermiş. E, toplantı ve gösteri yürüyüşü ihlal kararları da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bulduğu ihlal sayılarından daha yüksek. Yani Anayasa Mahkemesi tabii ki bir şeyler yapıyor. İhlal kararları veriyor. Bunun etkililiği ve iç kutluktaki yansıması ayrı bir tartışma. Bunu söyledim. Yılları kadar yansımadığı çok açık. Ama Anayasa Mahkemesi üzerine düşen görevi en azından bu istatistiklere baktığımız zaman yaptığını görüyoruz. Ama şunu hemen söylemek gerekiyor. Bu az önce saydığım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal vermiş olduğu kararlar çok kritik kararlar. Anayasa Mahkemesi'nin burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya koyduğu ölçütleri, kriterleri uygulayamaması... Ve bu ulusal süzgeç görevini görememesi ise çok ciddi. Çünkü bu kararlar Avrupa mahkemesi nezdinde 18. maddenin iknağına yol açan ve en azından bu maddeyi tartışılır kılan ciddi politik siyasi davalar. Eğer bir ülkenin en yüksek mahkemesi, insan hakları mahkemesi sıfatıyla bu sorunlara çözüm bulamıyorsa ve biz derdimizi gidip yine Avrupa'da arayacaksak o zaman bu sistemin etkiliğini tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor, tekrar bir düşünmemiz gerekiyor. Özellikle bu son dönemlerde tutuklama vakalarında makul suç şüphesinin var olup olmadığı konusunda Anayasa Mahkemesi'nin çok çekingen davrandığı ve genellikle derece mahkemelerin kararlarında bir takdir hatası yoktur diyerek geçtiğini ama bunun Avrupa Mahkemesi'nden döndüğünü söylüyoruz, görüyoruz. Pardon. Evet, Bu söylenenler, aynı dava içinde benzer durumdaki sanıklar hakkında da çok farklı kararlar verdi e, ve ayırarak verdi. Birini hemen inceledi, birini sonra inceledi. Ben bunu her e, gelen konumuza soruyorum. Bunları biz uygulayıcılar olarak anlamakta zorluk çekiyoruz. Siyasi olarak anlamlandırabiliyoruz mutlaka, ama hukuken bunlarla ilgili e, hangi kriterlerle davranıldıklarını anlamakta o hal döneminde bayağı zorluk çekmiştik. Evet, evet. Bu zorluğu biz de e, yaşıyoruz. Hani yorumlayıcılar, uygulayıcılar olarak değil de yorumlayıcılar olarak biz de yaşıyoruz. E biz de kendimizi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hangi dava neden öne çekildi veya bahsettiğiniz gibi birbirine e, çok benzeyen dosyalar neden biri bir yıl, biri iki yıl sonra incelendi. Bunun, bu konuda tabii mahkemenin daha şeffaf olması gerekiyor. Eğer varsa bu öncelik kurallarını açıklamalı ve niye göre yaptığını herkese paylaşması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için de aynı eleştiri yapabiliriz. Orada da sanki bazı kararlar, bazı davalar ülkedeki gelişmelere paralel bir şekilde öne alınıyor veya alınmıyor şeklinde ama bizim öncelikli olarak muhatabımız ve eleştirmemiz gereken Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nden bunu beklemeliyiz. Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak şunu da lütfen eklememe izin verin, bu bahsettiğim kararlarda ve daha başka kararlarda da örneğin toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili bir norm denetim kararı vardı. İşte bundan önce imzacı akademisyenlerle ilgili üstün üstel değerleri diğerleri başvurusu vardı. Onun dışında elimizde Kavala başvurusu var, Selahattin Demirtaş başvurusu buna örnek değil, Cumhuriyet Gazetesi davaları var. Bunlarda biz Anayasa Mahkemesi'nin ikiye bölündüğünü görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin ikiye bölündüğünü görüyoruz. Bu önemli bir veri. Ee, şöyle ki e, bazı yargıçlar Avrupa Hakları Mahkemesi iştahını ve uluslararası standartları, yani ifade özgürlüğü ve tutuklama konusundaki uluslararası standartları çok iyi benimsediğini gerçekten çok iyi örnek bir şekilde uygulamaya çalıştığını ve bunda başarılı olamadığı zaman bunu karşı oylarına dile getirdiğini görüyoruz. Bunlar çok kıymetli. Bunların An çoğu başkan ve başkan yardımcısı gibi anayasa hukukçuları değil mi hocam? Evet, içlerinde çok sayıda akademisyen var. Ee, muhalif oy kullananlar. Muhalif yani oy kullananlar. Oraya. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiği zaman bu başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii ki siz de çok iyi bilirsiniz, muhalif e, yargıçların görüşlerini ön plana çıkarıyor. Bunlara çok kıymet veriyor. E, ve bunlardan aldığı destekle sonuca doğru gidiyor. Örneğin Kavala davası tamamen böyledir. Yani, eğer ulusal bir e, anayasa mahkemesi üyesi veya üyeleri bu konuda böyle düşünüyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu standartın gerisine düşemez zaten. Dolayısıyla bu karşı oylar çok önemli e, ve burada biz bir bölümlerin olduğunu görüyoruz. Bazı davalarda başkanın ...oyunun ağırlığı vesilesiyle ancak ihlal kararı çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi iyidir, kötüdür, etkilidir, etkisizdir. Ee, uluslararası standartları biliyor, bilmiyor, uygular, uygulamıyor diye tartıştığımız zaman... ...bu bölünmeyi de bilmemiz gerekiyor. Karşımızda tek bir bütün yok. Bu mahkemenin üyeleri var. Değişik zamanlarda değişik kişiler tarafından atanmış, değişik formasyonlardan gelen üyeleri var. Ve bunların her birinin farklı görüşleri olabilir. Ben özellikle e, Kavala kararındaki Karşov yazılarına çok kıymet veriyorum... Burada çünkü şu an bizim yaşamış olduğumuz bütün bu sorun yani sisteme ait sorun çok iyi özetleniyor orada. Özellikle Yusuf Şevki Hak Yemez hocamızın bir karşı yazısında şuna dikkat çekti örneğin. Osman Kaval ile ilgili e, çok sayıda işte belge var, delil diye sunulan çok fazla veri var. Konuşma kayıtları, fotoğraflar Bunları bir araya getirip bunları hepsini bir ortaya koyup üzerine de işte bir... E, Karanlık güçler, uluslararası güçler etiketi yapıştırdığımız zaman aslında her biri e, tamamen hak ve özgürlükler çerçevesinde yapılan eylemler olmasına rağmen büyük, karanlık bir kuşku oluşturmaya çalışıyor ve bu kuşkudan yola çıkılarak da belirli bir suç işlendiği yönünde şüphe oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bu aslında Cumhuriyet davasında da biraz böyle, işte Ahmet Çık zaten aynısı, Selahattin Demirtaş davasında da böyle. Yani tweetler, işte yazılar, açıklamalar, telefon görüşmeleri bir araya getirilerek Okuyucuya ya evet yani bu kadar çok kişiyle görüşüp böyle şeyler yazmışsa bu işte bir iş var izlenimini yaratması ve sonucunda da bu kişi hakkındaki suçlamaların daha kabul edebilir olması amaçlanıyor. Ancak ceza hukuku tabii ki bu şekilde işlemiyor ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süzgecinden hiçbiri geçemiyor bunların. İşte Anayasa Mahkemesi'nin süzgecinden de bunların geçinmemesi gerekiyor ki biz Anayasa Mahkemesi'ni gerçek anlamda etkili bir insan hakları mahkemesi diyebilelim. Tamam hocam. Şimdi çok az 1-2 dakikamız kaldı ama ne olacak İnsan Hakları Mahkemesi'nin hali diye de sormak istiyorum. Biraz şaka yaparak bitireyim. Türkiye ile evet. ilgili verdiği kararlar ve kendi diğer ülkelerden gelen başvurularla toplam iş yükü hakkında 1-2 dakika içinde değerlendirme yapması istirham Az önce söylediniz 59.800 yani 60.000'e 60 yakın başvuru var elinde. Sadece geçen sene 884'ünü karara bağlamış. 103 Türkiye hakkında basından aldığım bilgine kadar doğru. E, bu konuda Türkiye ile ilgili verdiği kararları ve kendi iş yükü hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi mahkeme, evet, 2010 yılından itibaren en büyük derdi mahkemenin kendi iş yükünü azaltması, daha etkili bir mahkeme görünümüne kavuşması ve başvuruları çok kısa sürede karara bağlayabilmesi. Yani bu mahkemenin etkili için çok önemli. Geçtiğimiz günlerde bir kabuğu oran iki, ne oldu bir karar çıktı. İşte bu karar 2007 yılında yapılmış bir başvuruya ait. Olaylar ise 2002 yılına gidiyor. Yani düşünün 2007 yılında başvuru yapılıyor. 2020 yılında bir ihlal çıkıyor. Bu tabii ki bir insan hakları mahkemesi açısından e, etkililiğini çok zedeleyebilecek bir örnek olarak söylüyorum sadece. Şu anda mahkemede yaklaşık son yıllarda hep değişmiyor. 60 bin civarında bir başvuru yükü var ve bunların... E, bir on bine yakını veya 9.000 bin küsürü Türkiye'nin diye tahmin ediyorum Türkiye'den gelen başvurular. Mahkeme tabii ki bu iş yüküyle baş, başa çıkabilmek için sürekli kendi içerisinde reformlar yapıyor. Yeni yargılama teknikleri, yeni dosya çözüm teknikleri hızlı bir şekilde e, süreci yürütmek için kararlar alıyor. Bu ayrı bir mesele ama bunun dışında genel politika olarak artık mahkemenin bir son yıllarda e, ikincilik ilkesine işte taraf devletlerin takdir marjı, ilkesine çok büyük önem verdiğini, işte bunu sözleşme mitinine dahil etmek istediğini görüyoruz ve kararlarında da bunu yansıtıyor. Ayrıca mevcut başkan Spano başkan olmadan önce bu konuda birkaç yazmış olduğu makale var. Özetle şunu söylüyor artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi maddi iştahını büyük ölçüde tamamladı. Bizim önümüze gelen başvuruların %90-95'i daha önce incelenmiş meselelere ilişkin. Biz yeni bir şey yapmıyoruz. Bizim bundan sonra yapmamız gereken şey sadece taraf devletlerin sözleşmediği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini daha mesafeli bir şekilde denetlemek. Yani işin özüne girmeden, meseleyi ele alıp tartışmadan tartışmaktan ziyade usulen bakıp acaba bizim ortaya koyduğumuz ilkeler, kriterler taraf devletler tarafından tartışılmış mı, uygulanmış mı? Yani takdir marjını ikinci ilkesin gereği olarak bunu söylüyor. Ve bunu söyleyen Spano mahkemenin başkanı oldu. Şu andaki politikası biraz bu yönde diye düşünüyorum ben mahkemenin. Tabii bunu yaparken de karşısında çok ciddi bir sorun var. Bunu yaptığı takdirde bütün devletleri eşit bir konumda kabul etmesi gerekiyor ki bu çok büyük bir hata olur. Hukuk devletinin gerçek anlamda işlemediği ve çok ciddi sistematik insan hakları ihlallerinin bulunduğu bir devlete karşı eğer mahkeme bu şekilde davranırsa, İspano hani bunu savunuyor anlamında söylemiyorum, eğer bu iştahını bu şekilde uygularsa, ee, o zaman tamamen etkisiz bir insan hakları kurma haline gelmiş olur. Dolayısıyla ben mahkemenin henüz bu aşamaya geçmesinin çok erken olduğunu görüyorum vermiş olduğu kararlardan. Birçok ülkede çok ciddi sistematik insan hakları sorunları var. Ee, otoriterleşme eğilimleri çok ciddi. Bunlar artık e, tamamen siyaset bilim söylemleri değil. Bunun hukuki çerçevesi de var, sonuçları da var. Baskıcı yasalar yapılıyor. Baskıcı e, düzenlemeler, uygulamalar, e, gündelik yaşamda sıradanlaşıyor ve bütün ülkelerde artık bu Avrupa'nın doğusundaki bütün ülkelerde muhalefet üzerinde çok büyük bir baskı basın üzerinde çok büyük bir baskı insan hakları savunucuların aktiviteleri üzerinde çok büyük kısıtlamalar olduğu biliniyor Dolayısıyla mahkemenin bence ikincilik ilkesine daha fazla önem vermesinin zamanı değil şu aşamada tam tersi en azından sunabileceği katkı varsa bu sorunların çözümü için daha aktif çalışması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen süre dolmuştur bana ayrıldığınız evet. şunu Şunu da söyleyeyim tek bir cümleyle. Evet. Hani Her konuşmadan sonra ben şunu vurgulamayı e, önemli görüyorum. İnsan hakları mahkemelerinin veya diğer mahkemelerinin bu insan hakları sorunlarına çözeceği, sunacağı çözüm çok sınırlı. Çok sınırlı çünkü bu sorunların kaynağı mahkemelerden önce başka e, yerlere dayanıyor. Tabii ki önemli güzel karar sanatlarına dayalı kararlar vermek önemli ama e, bunun arkasında en büyük e, bunun arkasında güçlü bir siyasi destek, siyasi bir talep olmadıkça bunlar çok büyük bir etki doğulmayacaktır diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür edelim değil mi Aynur Hanım? Ee, 10 Aralık'ta e, daha aydınlık e, daha e, umutlu güzel bir süreci yaşamış olarak e, güzel şeyler söyleyelim bu karanlık tablonun arkasından diye düşünüyorum. Tabii ki yani bu sizler çok daha kıdemlisiniz bu konularda. Daha zor günler, daha zor tecrübeler yaşamışsınızdır. Sizin söyleyeceklerinize saygı duyuyoruz bu açıdan. Ve size saygı duyuyoruz e, Sayın Hocam. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, ben sen... sizlere teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum bu zaman. İyi akşamlar. Evet. Selahattin arkadaşımıza, yayında bize emeğe geçen Selahattin arkadaşımıza ve tüm Açık Radyo'daki arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel